Cehen bin Safa'nın çizgisinde olan şahısları, şahıslara diyor ki eğer ben sizin söylediğiniz bu sözleri ben söylersem diyor ben kafir olurum diyor. Ama ben size kafir demem. Çünkü sen benim, siz benim yanımda cahilsiniz diyor. Cehen bin Safa'nın akidesi küfrün ta kendisidir. Onun akidesi küfrün ta kendisidir ve Ebni Temiye'nin döneminde yaşayan bu çizgide olan alimlere diyor ki Sizin bu savunduğunuz akideyi diyor ben savunsam diyor ben kafir olurum. Çünkü ben bu akidenin küfür olduğunu biliyorum diyor. Bilerek bu akideyi savunursam ben kafir olurum diyor. Ama siz benim yanımda kafir değilsiniz diyor. Niçin? Çünkü siz cahilsiniz. Mukallitsiniz alimleriniz mesela örneğin diyelim ki Cehenn bin Safuan ne yapmıştır bu akideyi öne sürmüş siz de ce cehaletinizden dolayı bu akideyi savundunuz ve bu akide üzerinde Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsunuz siz benim yanımda cahilsiniz dolayısıyla ben size kafir demem kim bunlar onun döneminde muayyen olan bazı şahıslara söylüyor dolayısıyla Küfür bir akideyi savunan bir kişi, muayyen bir kişi, ona sen kafirsin diyemeyiz. Ama diyebiliriz ki, daha önceden söylediğimiz gibi, kim dese ki Allah Arşın üzerinde değildir derse o kişi kafirdir. Ama biz birisi dese, gelip bize dese ki, bak filan Hasan oğlu Hüseyin diyor ki Allah Arşın üzerinde değildir. Ne alemin içinde ne de alemin dışında. Tamam mı? Alemle bitişik olmadığı gibi alemin dışında da değildir. Bu kişi nedir? Bu küfürdür. Bu kişi kafirdir. Ama muayyen bir kişi olursa filan filan derse o zaman ehli i Sünnet Cemaat'ın metoduna göre bu kişi tekfir edilmez. Çünkü bu kişi cahildir. Veya tevil yapıyor. Ve da mukallittir. O zaman güçlü kuvvetli olan ilim talebeleri onun zamanında o yerde o memlekette olan kişilere ne yaparlar hücceti oluştururlar. Ve bu tekfir meselesi hakikaten en tehlikeli bir çizgidir. Rastgele insanları tekfir etmek Allah korusun belki atom bombasından daha tehlikelidir Allah korusun. Evet. Öbür şimdi de ve